Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Sevdiklerinizle beraber Allah sizi dünyada ve ahirette e, mesut ve bahtiyar eylesin. Ramazan geçti. İnsanların e, maalesef Ramazan'daki değerlerini koruyamama ihtimalleri var. Ramazan'da kazandıkları güzellikleri e, kaybetme ihtimali. E, Efendim, ihtimalleri var. Onun için gerçek imanla ve gerçek imanın tezahürü olan dış durumlarla ilgili hadis-i şerifleri size nakletmeyi uygun gördüm. Birincisi, Peygamber Efendimiz Ebu Said El-Hudri Hazretleri'nden radıyallahu anh İbn-i rivayet ettiğine göre imanı şöyle tarif buyurmuş. el imanu el iman Es-Salatü hemen ferraqa kalb laha kalbuhu ve hafaza alayha bi ciddiha ve vaktiha ve süneni ve müminun ilginç bir şey ele alış ve peygamber Efendimiz'in böyle namazı bu tarzda ele alması namazın ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir efendim belge buyuruyor ki peygamber Efendimiz el iman şu inanç dediğimiz şey Es tamamen namazdır yani bu buna eşittir gibi bir ifade Arapça'da e, düz bir cümlede el imanu salatun ikincisi yani e, yüklem durumunda olan kelime efendim böyle eliflamlı gelmez eliflamlı gelirse tahsis eder, ifade eder özel bir manası vardır el iman es salatu demek yani iman demek namaz kılmak demektir. Bu kadar namaz önemli manasına geliyor es salat diye tarifli elif namlı geldiği için. Demek ki iman namaz demekmiş. Namazları kılması gerekiyormuş Müslüman kardeşlerimin. Tabii bu Ramazan'da aşk ile, şevk ile kandillerle, iftarlarla teravihlere giden kardeşlerimizden eğer Ramazan'dan sonra namazda gevşeyenler varsa onları ikaz et çek bir hadisi şerif oluyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz devamında "Femen ferraka leha kalbeh" bu ifade kim namaza kalbini tamamen e, açarsa, efendim e, ona hazır hale getirirse kalbini, kalbini başka şeylerden efendim temizler de tamamen namaza gönül verirse, gönlüne namazı yerleştirirse demek olabilir. Efendim yani gönülden, kalbinden namazı iyice sever, kalbine namazı iyice yerleştirirse, namaz sevgisini demek. Ve hafaza aleyha, bi ciddiha, bütün gayretiyle, ciddiyetiyle namaza devam ederse, hafaza, yuhafuzu muhafaz eden devam etmek demek. Müdavemet manasına geliyor. Yani hiç bırakmadan, efendim o şeyi peşini bırakmadan onu hüfzetmek, aynı, aynı kuralı yürütmek manasına. Şimdi bu arada tabii Türkçe tenkitlerimize geçelim bir kötü bir şey söylendiği zaman Türkçe'de bir kimsenin yanında mesela falanca adam efendim bir araba çarpmış 9 takla, takla atmış 15 yerinden kırılmış hastaneye kaldırılmış hemen diyorlar ki Allah muhafaza Allah muhafaza bir kere e, cümle olarak yarım bir cümle oluyor öyle değil yani yanlış olduğu oradan da belli Allah muhafaza şimdi Allah muhafaza eğer muhafaza sözcü alınsa Allah devam ettir ettirsin demek olur. Yani tamamen ters bir mana. Yani bu kazalar peş peşe devam etsin gibi olur. Aslı nasıl? İbarenin Allahüm mahfazna yani Allahümme sözü ihfazna sözüne bağlandığı için Allahümmehfazna alıyor. Halk da onu Allah muhafaza sanıyor. Allah muhafaza diye bir zaten cümle doğru olmaz. Allahümmehfazna, Yarabbi sen bizi ondan koru demek. Ee, Aynı kökten hafize, yahfazu, hıfz kökünden mufaale babına gelince hafaza, yuhafizu muhafazeten müdavemet manasına geliyor. Ve ben hafaza aleyha kim namaza efendim devam ederse, yani bir kılıp bir bırakmak değil, Ramazan'da kılıp Şevval'de bırakmak değil, ömrü boyunca efendim devam ederse, sımsıkı sarılırsa ve bu adeti kendisinde muhafaza ederse, yani bırakmazsa bir ciddiha. Bütün gayretiyle, bütün ciddiyetiyle namaza sarılırsa. Çünkü namaz çok önemli bir ibadet. Onu vurgulamaya çalışıyorum ben de bu hadis-i şerifi okuyarak. Namaz müminin mira, miracı deniliyor bir başka hadis-i şerifte. De. Bir de namaz dinin direği deniliyor. Burada da bu bilgilerin efendim, destekçisi bir başka ifade ile Efendimiz namazı anlatıyor. İman demek namaz demektir. Kalbini kim namaza böyle tamamen açarsa, Kalbine namazı yerleştirirse, tam manasıyla gönlüne yerleştirilir, namazı tam severse ve bütün ciddiyetiyle namaz kılmaya devam ederse. Yani bir kılıp bir bırakmak değil, devamlı olmak. İbadetin devamlısı makbul izleyiciler ve dinleyiciler hem kendiniz hem yakınlarınız ve dostlarınıza hem de ulaşabildiğiniz her Müslümana, herkese aman namaz öyle gelip geçici bir ibadet değildir. Namaz müminin miracıdır, çok şereflidir. Allah'ın huzuruna çıkmış oluyor. Namaz kılınca insan bunun zevkini kavramak lazım, büyüklüğünü anlamak lazım. Aman namaza devam edelim demeli ve efendim, evet, teşvik etmeli. Buyurun namaza beraber gidelim. Gel kardeşim namazı kılıverelim ondan sonra sohbet ederiz. Hadi abdestini al bakalım yavrum filan diyerek etrafımızdaki insanları da namaz kılmaya efendim destek olmalıyız. Teşvik etmeliyiz ki onların kıldığı namazlardan da tabii sevap kazanacağız. Şimdi buradaki ifade çok önemli. Ez el imanu es salatü. E, i̇man namaz demektir. İmanlıysa mutlaka namaz kılacak ve kalbini kalbine bunun sevgisini yerleştirecek namazın. Bir de bütün ciddiyetiyle, gayretiyle efendim, ve olanca gücüyle efendim namaza devam edecek ve vaktiha vakitlerine ve sünnetlerine efendim kim böyle bütün ciddiyetiyle sımsık sarılarak devam ederse ve müminun işte mümin kimse o kimsedir. Evet o zaman aziz ve muhterem kardeşlerim çeşitli şeytani aldatmacaları aşalım. Şeytana aldanmayalım. Şeytan bizi kandırıp da karşımıza geçip ondan sonra gülmesin. Kız kız bak aldattım efendim Allah'ın sevmediği duruma düşürdüm bu Müslümanı deditmeyelim. O e, kendine güldürme o, öyle düşmanı, bet siireti dediği gibi Diyarbakırlı Sait Paşa'nın mazmumesinde o e, kötü gidişli düşmanı karşımıza geçirtip güldükmeyelim kendimize. Namazı kılalım hem de kalbimizi açarak, kalbimize kalbimizin tahtına namaz sevgisini yerleştirerek efendim bütün ciddiyetimizde namazı kılmaya gayret edelim. Aman Ramazan'dan sonra gevşemeyelim. Ramazan'dan sonra Ramazan'da kazandığımız güzel adetleri bırakmayalım. Teravihi kılıyorduk. 33 rekat oluyordu. Efendim Vitru'yla yastısıyla beraber. Efendim artık biraz da azaltılmış oldu. Ramazan'ın dışında teravih yok. Ama keşke olsa ne kadar güzel bir ibadetti. Efendim e, namaza devam edelim. Namaza devam hususunda kendinizi efendim yoklayın gayrete getirin. Hanımınızı teşvik edin. çocuk çocuğunuzu teşvik edin. Çevrenizi teşvik edin. Namazı sevmiyorsanız neden sevmediğinizi tahlil edin kendi kendinize. Yani ben namazı niye sevmiyorum? Şeytan bana neresini soğuk gösteriyor diyor bunun? Yani bu kadar bir şey, faydalı bir şey elimi ayağımı yıkıyorum, serinlemek olsa o bile kârdır. Temizlik olsa elimin, ayağımın yıkanması, yüzümün yıkanması o bile ne kadar kârdır. Bir de bu eğilip kalkmak, beden hareketi Efendim belli zamanlarda ne kadar güzel. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor. Efendim Cenab-ı Hak ile münacat eğiliyor Müminin miracı. Efendim diyerek namazın güzelliklerini anlamaya çalışıp kılmalıyız. Bu bir. Söylemek istediğim şeylerden birisi bu. Ramazandaki namazlarınıza dikkatiniz gibi. Ramazandan da sonra aynı şekilde dikkatli olun. İkincisi. El imanu ve amelu şerikani fi karnin layak belul lahutaa ala hadhuma illa bi sahibihi. Bu hadis şerifi değil mi? Hazreti Ali Efendimizden rivayet etmiş. Hazreti Ali Efendimizi özel olarak sevenlere itaaf ediyorum. Bu hadisi şerifi ne buyuruyor peygamberimiz? El imanu ve amelu şerikan. İman etmek, inanç ve amel eylemek yani ibadet icraat inancına göre davranışlarda bulunmak hareket etmek. Bu ikisi şerikani fi'alidir. Aynı zamanda bir arada efendim ortaktırlar. Bir arada bulunurlar. Efendim aynı anda ikisinin birden insanda olması lazım. Hem iman olacak hem de imanına göre icraat olacak. İmanına göre yaşam olacak la yakbelullah Teala Yüce Allah, Rabbimiz Alemlerin Rabb'ı Her şeyin Rabb'ı, her şeyin Halık'ı, Sahibi, Razık'ı Mevlamız layak belu kabul etmiyor e sadece birisini bunlardan Yani sadece imanı Veyahut sadece ameli Yani imanı var, icraatı yok, ameli yok Ameli var ama imanı yok Yüzü rekat namaz kılıyor ama inançsız Neden kılıyor bilmem ama işte yapıyor veyahut oruç tutuyor veyahut şunu yapıyor ama inancı yok, inancı yok. Yani birisini ötekisi olmaksızın, beraber olmaksızın kabul etmez. Ancak beraber olursa kabul eder. Yani imanı da olacak, ameline göre ve imanına göre icraatı da olacak. İkisi birden olduğu zaman Allah kabul eder, tek tek kabul etmez. İmanım var, benim kalbim temiz. Temiz ama kardeşim bak Allah sadece imanı kabul etmeyeceğini peygamber efendimiz burada bildiriyor bakın hadis-i şerifler bizim ne kadar yanlışlarımızı düzeltiyor bizim kahve kültüründe halk arasındaki efendim av avam e, sohbetlerinde kalbim temiz yeter gibi bir efendim yetinme duygusu e, tatmin duygusu yaygın herkes böyle söylüyor benim kalbime bak kardeşim benim kalbim temiz her türlü şeyi yapıyor günahı işliyor her türlü iyi işi yapmamakta da devam ediyor tembelliğe. ondan sonra benim kalbim temiz diyor ve umuyor Allah'tan ama Allahu Teala dedi işte bak imanın imanı kalbin temizliğinden öteye iman daha yüksek bir şey imanı var ama ameli yoksa onu kabul etmiyor yani ilde amel de olacak Onun için az ve motem kardeşim kardeşlerim biliyorum müminsiniz Allah'a inanıyorsunuz, Peygamber Efendimiz'i seviyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'e bağlısınız, imanınızda şüphem yok, tamam, müminsiniz. Hatta ben biliyorum ki meyhanede içki içen sarhoşun bile, efendim falanca yerde falanca günah işleyen kimsenin bile konuştuğun zaman imanı Allah Allah, insana hayrete sevk edecek kadar sağlam sözler söylüyor. Bir keresinde ben Ankara'ya gidiyordum, İstanbul'da uçağa bindim, tıklım tıklım uçak dolu. Yanımda bir boş yer var. Sadece onu bekliyoruz sanki Herkes yerine yerleşmiş Bir müşteri benim yanıma Gelecek oturacak ben de merak ediyorum Kim bu filan diye Arka taraftan en son anda Herhalde zaten Sarhoşluğundan dolayı sona kalmış galiba Çok zil zurna sarhoş Bir adam geldi Leş gibi yani tabi içmeyene çok çirkin geliyor kokusu Efendim içki kokuyor Korkunç içmiş Sallana sallana geldi yanıma oturdu Bir de baktı döndü bana böyle Sakallıyım ben Selamun Aleyküm hocam dedi Ne diyeyim selam verdi aleyküm selam, dedim Ondan sonra başladı Sarhoş çok fena halde sarhoş Onun için yüksek sesle konuşuyor Bütün uçaktan duyuyorlar Yani artık o 165 kişilik uçaklar mıydı Neydi bilmiyorum Böyle bir tarafta 2 sıra bir tarafta 3 sıra e, efendim 5 kişi bir sırada oluyor O uçaklardan da Artık e, hangi modeliyse şeylerin, uçakların. Yani 160-170 kişilik uçaklardan. Tıklım tıklım dolu. Akşam vakti, pazar günü Ankara'ya gidiyoruz. Son uçak galiba. Artık bir başladı hocam sen beni hor görme. Tamam hor görmüyorum. E, efendim işte ben de müminim. E, maşallah efendim. E, i̇şte bu insanlar böyle bilmem ne. E, İslam'ın kıymetini bilmiyorlar. Yani öyle laflar söyledi ki bana fırsat verseler hoca olarak. Camide, işte Ankara'ya kadar gidiyoruz. 45-50 dakika. Hocam şurada mikrofonu al, vaz ver deseler bana, efendim neler söyleyeceksem, güzel sözler yani, dini öven, İslam'ın güzelliğini anlatan, o sarhoş onların hepsini söyledi. Çok samimi olarak da söylüyor. Sarhoş olduğundan zaten e, bir, e, hani şey, e, garip bir de sarhoş oldu mu, hancı bütün dertlerini der, yavaş yavaş gibi böyle bir şiir hatırlıyorum. efendim Artık olduğu gibi içini samimi olarak söylüyor. imanı var ama sarhoş. Demek ki muhterem kardeşlerim yani kimseyi hor görmemek lazım. Hiç beğenmediğin dış görünüşü itibariyle günahlı bir durumda olduğu için sevemeyeceğin insanda bile iman olabilir. O da tabi Mümin işte ne sebeple o günaha bulaşmışsa bulaşmış, tabii günahı maruz, mazur görmek mümkün değil, günahı sevmek mümkün değil, günah sevilmez. Ama günahkara acımak lazım, günahkarı günahtan kurtarmaya çalışmak lazım. Günahkara kızmamak, acımak lazım. Bu günahkarı yazık bu haliyle giderse şeytan kandırıyor, cehenneme düşürecek, mahvedecek, aman bunu kurtarayım diye çalışması lazım her müminin. İşte burada böyle kimselere de açıkça söyleyeceğimiz bir şey. Yani iman yetmiyor kardeşim. İmanın güzel ama güzel icraatinde olacak. Amel olacak. İlmiyle, bilgisiyle imanının gereği olan efendim icraatı da yapacak. İmanın gereği nedir? Açık, kısa kısa özetlenmiş, büyük kitaplarda da teferruatlı bilgiler verilmiş. İşte bir Müslümanın namaz kılması lazım. Kesin. Efendim Ama pek çok Müslüman kılmıyor. Zekat vermesi lazım zenginse. Hacca gitmesi lazım. Efendim oruç tutması lazım. İşte bazıları tutuyor da bazıları tutmuyor. Mesela bu sefer çok e, hayret ettim. Burada bir kardeş vardı. Efendim işte bilmem e, söylediler. Bu Ramazan'da oruç tutmamış. Vah yazık. Yani niye tutmadı? Allah cezalandırmış ki orucu nasip etmemiş. Yani bir insan bir orucu tutmuyorsa bir ibadeti yapamıyorsa Cenab-ı Hak onu cezalandırdığı için yapamıyor demektir. Çünkü sonunda cezaya çarpılacak. Cezaya çarpılmanın efendim, e, şartları oluşuyor onu yapmamakla. Onun için e, hemen o zaman uyanması lazım aslında. Ama işte şeytan bir yakaladı mı bir insanı bir yerden efendim İslam'ı sevdirmemeye başlıyor. Önce ibadeti sevdirmiyor. Ondan sonra biraz daha üstüne yüklenirsen bu sefer seni sevmiyor, Müslümanları sevmiyor, derken imanı sevmiyor, derken Kur'an'ı sevmiyor, derken efendim mahvolup gidiyor. Kafir olarak, dinsiz olarak, imansız olarak efendim bir yerde işte hayatı noktalanıyor, mahvolup gidiyor. Şimdi bana bu akşam telefon etti bir yakınım. Diyor ki bir kadın var, başını örttü, kapandı. Kocası başladı dövme. Ya yani hani 20. yüzyıl, 21. yüzyıldı. Hani çağdaşlık Hani kadınlara el kalkmazdı, hani centilmenlik vardı, hani kadın hakları vardı, hani feminizm vardı. Yani o kadının inancına göre başını örtmesi. Yani kocası olduysa kocası oldu. Ne olmuş yani? Karışma ne hakkı var? Efendim, dövüyormuş, efendim, Kur'an-ı Kerim'i yerlere atmış, üstüne basmış, hakaret etmiş. Tam kafirlik yani. Kur'an'a da inanmıyor. Şeytan bak ne noktaları getiriyor. Hem insaniyetten çıkartıyor çünkü karşısındakine... Karşındakinin hürriyetlerine müdahale ettiriyor. Barbarlık, efendim. Hem de ondan sonra Allah'ın kelamını ayaklar altına aldırıyor. Aslında kendisini mahvediyor. Yani o anda kendisi mahvoluyor. Allah'ın kahrına, gazabına uğruyor. Efendim, sonra dedim çoluk çocuğu, bir de kızı var. O da babası gibi. O da annesine karşı. Allah Bizim Türkiye'de ne oluyor ki? insanlar böyle şehit torunları... Müminlerin evlatları, %100'e yakın kısmı ahalisinin Müslüman olan Türkiye'de ne hale geldik? Nereden böyle oldu? Müsteşen dergilerden, gazetelerden, bozuk yayınlardan, efendim, yalan yanlış sözlerden insanlar ne noktaya getirilmişler? Bu da tabii her konuşmacının vebali. Dün burada bir e, televizyon oyununu seyrediyorum. Türk kanalından seyrediyorum. Orada... Efendim birisi bir kadına diyor ki seni Allah affetmez, affetmeyecek bu günahlarından yani suçlarından, kötü yaptığın kötülüklerden dolayı cehenneme atacak filan diye bağırıyor. Tabii kimi cehenneme atacağını Allah bilir. İnsanlar bilemez. Yani böyle gidersen cehennemlik olabilirsin deriz ama öyle gideceğini de bilemeyiz sonun nasıl olacağını Allah biliyor. Sen cehennemliksin demeye kimsenin kimseye hakkı yok ama işte şeyi oyunu düzenleyen Böyle düzenlemiş filmi çeviren Böyle söyletiyor Allah seni cehenneme atacak Bilemezsin ki sen Allah'ın e, ona ne muamele yapacağını Belki tevbe nasip eder Cennetlik eder En son anda güzel bir hal ile Şimdi bizim profesör büyüklerimizden Bizim imtihanlarımıza jürilerimize girenlerden Bir tanesini sordum Ne oldu falanca hocam filan diye e, Seccadesinden kalkmıyormuş Boyuna kaza namazı ödüyormuş Nasıl sevindim Nasıl hoşuma gitti Zaten ciddi bir hanımefendi e, alim e, üniversite hocasıydı çok memnun oldum dualar ediyorum Allah razı olsun yani insanlar değişebilirler onun ona sen cehennemlik olacaksın demesi doğru değil ama e, yazar bu sefer de cevapta diyor ki zaten diyor Allah'ın ben rızasını e, ummuyorum Cenneti de istemiyorum diyor cehennemden de korkmuyorum ha bu da küfürü bir oyunun içinde insanların seyredenlerin efendim duyanların kafasına sokmak demek bu da çok yanlış bir şey. Yani bu da çok yanlış bir şey. İnsan cenneti istemezse, mutluluğu istemezse, ahireti istemezse, ahiretteki ebedi saadeti istemezse, dünyada düzenli, efendim güzelliği, adaleti, mutluluğu istemezse, o insan mahvolmuş demektir. Efendim, e, yani böyle bir yürek, böyle bir zihniyet, e, reklamı yapılacak bir zihniyet değil. Ama maalesef işte böyle şeylerle Efendim oyunlarla, romanlarla, filmlerle insanların kafası bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor. Sonunda insanlar birbirlerine hücum eden, döven, efendim kiran geçiren, ezen, efendim barbarlaşıyorlar, kötü insanlar oluyorlar. Bu, bu da toplumun bir şeyi tabii. Yani bu, bu toplumda mesela Avustralya toplumunda bir, bir adam, bir kadın döysün, bütün Avustralya hükümeti peşine düşer. Adamı cezalandırırlar. Yani bir defa döver. Polise şikayet şey yaptı mı? ikinci de daha dövdüğünü haberi gelirse hapse atarlar. Kesin. Ama Türkiye'de dövülüyor, sövülüyor, efendim, hakarete uğruyor. Çok çeşitli haksızlıklar yapılıyor. Efendim, e, adet olmuş. Hatta, hatta kendisine haksızlık yapılan da ses de çıkartmıyor, hakkında aramıyor. Acayip bir şey. Yani, e, İçtimai terbiyemizde çok Eksik taraflar var Ve üçüncü hadisi şerif El imanu Nusfani Nusfun fi sabri ve nusfun fi şükri Deylemi Enes radıyallahu anh'den Rivayet etmiş Burada da imanın yine tezahürü ne olacak Yani biz, ben müminim diyor Bir insan bir kadın bir çocuk Bir delikanlı neyse Yani bunun sonucu Ne olacak hayatta bu Nasıl görünecek Deminki hadis-i şeriflerden imanına göre icraatı olması lazım Müslümanca, yaşantısı olması lazım. Bir kere namazı kılması lazım, namaz dinin direği filan. Bunları anlıyoruz. Burada da neyi anlıyoruz? el imanı nusfani. İman iki kısımdır. Yarı yarıya, iki yarımdan meydana gelir. İki yarımdır. Nusfun pis sabır, yarısı sabırdadır. Ve nusfun pis şükür, yarısı da şükürdedir. Yani... Bir insanın cennetlik olması için dünyadaki İslami yaşantısındaki olayları iki grupta toplamak mümkündür. Bir kısmı efendim üzücü olaylardır. Tahammül edilmesi, diş sıkılması gereken olaylardır. Efendim O sabırdır, sabrı gerektiren olaylardır. O sabırdan dolayı sabır ederse mümin sevap alır. Misal, işte Ramazan geçti, oruç sabır, oruç yani Ramazan neydi? Sabır ayıydı. Ramazan demek sabır ayı demektir. Yemedi, içmedi. Efendim sıcak yerlerde bu Avustralya'da uzun sürdü Ramazan. İsveç'te kısa sürdü. İşte artık sabır mesela. Sonra başka ne sabırdır? Mesela cihat. Sabırdır. Sonra başka ne sabırdır? İslam'ı sen yaşamak istiyorsun. Kafir de ezmek istiyor seni. Kafirin cevri cefasına sabır Dünyadaki efendim, kaderin cilvelerine sabır, insana fakirlik gelir, yorgunluk gelir, hastalık gelir. Sabır, sabır, sabır işte bunlardan sevap kazanır Müslüman. Demek ki yarısı sevap kazanmak efendim için e, sebeplerin yarısı sabır. Sabırdan e, sevap kazanır, cennetlik olur. Yarısı da nereden? Şükür. Evet Cenab-ı Hak nimetler veriyor. Yiyecekler veriyor, içecekler veriyor, sağlık veriyor, afiyet veriyor, çocuk çocuk veriyor, akraba veriyor, eş dost veriyor, samimi arkadaşlar veriyor. İnsan her biriyle mutlu oluyor yeri gelince, her birisiyle ayrı mutlu oluyor. Çok şükür Ya Rabbi, çok şükür Ya Rabbi, çok şükür Ya Rabbi bir Müslüman şükrettikçe sevap kazanır, sevap kazanır, sevap kazanır. Gündüz oruç tutuyoruz, sevap kazanıyorduk. Ramazan'da akşam iftar ediyorduk, nimetleri elhamdülillah diyorduk, dua ediyorduk. Şükürden sevap kazanıyorduk. Hayat boyunca da böyle, Ramazan'da değil sadece. Mutlu olaylara şükredince sevap kazanırsınız. Efendim Sıkıcı, üzücü, baskılı efendim e, olaylara da tahammül edince, sabredince sevap kazanırsınız. Hem sabırdan sevap, hem şükürden sevap vardır. Onun için iman iki bölüktür. iki bölüktür, bir bölü sabırdadır. Bir bölü şükürdedir buyuruyor Peygamber Efendimiz. O halde Müslüman kardeşlerim, siz de olaylara bakın, başınıza gelen olaylara. Sevindirici olaylarsa Ya Rabbi çok şükür deyin çünkü efendim her şeyin mukadderatın bütün efendim kararları Cenab'a'ta. Onları nasip eden Allah. sevindirici şeyleri veren Allah. O Allah'a şükredin. Üzücü olaylar Ölüm, hastalık, efendim, dert, sıkıntı, heyecan, bilmem ne. Onlar da Allah'ın imtihanı. Peygamberlere de gelmiş. Peygamberler Eyüp Aleyhisselam'ı duymadık mı? Ne kadar sabretmiş? Kaç yıl rahatsız yatmış? Efendim neler çekmiş? Peygamber Allahu Teala azzetlerinin sevgili kulu Eyüp Aleyhisselam ne kadar sıkıntı çekmiş. Sıkıntıdan da sevap kazanıyor insan. O halde mümin olarak Efendim başımıza sıkıcı olaylar gelince gevşemeyeceğiz. Bileceğiz ki oradan da sevap kazanılıyor. Tahammül edeceğiz, imtihandır diyeceğiz. Gene imanımız, zevkimiz, şevkimiz efendim aynen devam edecek. Hatta Arif kullar, Evliya Allah'ın sevgili mübarek kulları böyle belalardan, musibetlerden sabredince daha çok mükafat geldiğini bilirler. Onlara daha çok sevinirler. Çünkü rahat vakit geçirdiği zaman Oradan bir şey yok ama e, sıkıntılı vakit geçirip de tahammül ettiğin zaman Allah sabredenlerle beraberdir. Duymadınız mı? İnna Allah'a maas sabirin. Hiç şüphe yok ya Allah sabredenlerle beraberdir. İnne ma yuverfe saburuna ecrahun bi gayri Allah sabredenlere ecri sevaplarını, mükafatlarını hesaba sığmayacak kadar çok çok verecek diye. Onun için e, büyük evliyaullah ve Allah'ın mübarek kulları, peygamberler çok sabırlar etmişlerdir. Nuh aleyhisselam'ın kavmine sabrı. Musa aleyhisselam'ın Firavun'un zulmüne sabrı. İbrahim aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı efendim çeşitli zulümlere karşı sabrı. İsa aleyhisselam'ın ve havarilerin sabırları. Efendim e, sonra Peygamber Efendimizin ve ashabının çeşitli çeşitli sabırları. Bunları göz önüne getireceğiz. Tabi şükredecek olaylarla da karşılaşınca Bileceğiz ki onları Cenab-ı Hak gönderdi, nasip etti. Çok şükür Ya Rabbi bu nimetlere diye içten, canı gönülden şükran duygusuyla dolacağız. Rabbimize karşı sevgimiz artacak. Ve diğer bir hadisi şerif. el imanu afifun anil maharime, afifun anil matâmii Efendim Holvani rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iman afifun, iffetlidir. Yani tok gözlüdür efendim. Anil maharimi, haramlara karşı, haram olan şeylere karşı iman tok gözlüdür. Yani aldırmaz, istemez, o tarafa meyletmez. Şurada haramlar tatlı tatlı var. Zevkler, eğlenceler, keyifler mümin o tarafa meyletmez. Neden? Günah bunlar. Bunlar haram diye efendim. ...onlara karşı iffetli davranır... ...yaklaşmaz... ...ve afifun anil matami'i... E, tamalardan da... ...iman hafiftir... ...yani tamaklara da düşmez... tamahkarlıklara da düşmez... ...tenezzül etmez... ...süfli efendim... tamahlara da tenezzül eylemez... ...imanlı olan bir insanın... ...davranışı asaletlidir... ...müsteğini tavırlıdır... ...imanlı insan... Karşısına şey geldiği zaman, haram şeyler geldiği zaman, kale gibi sağlam durur. Buyur kardeşim. Yok, teşekkür ederim. Bunu bana teklif etme. Ben müminim, ben böyle haramlara bulaşmam. Ya iyi, işte rüşveti aldık. Beş arkadaş. Bir tanesi sensin dairede. Al, onun da beşte biri senin. Yok, ben öyle rüşvet, müşvet, haram, maram, yemem. Efendim, gayet böyle kale gibi sağlam duruyor. Sonra, Tamahkarlıklara da, efendim, e, ummalara da, efendim, heveslenmelere de böyle, e, gönlün meylin’e karşı da, gönlün, efendim, şefli meyillerine karşı da iffetlidir. Onlara da tenezül etmez. Herkes tamah eder, efendim, olmuyor, e, olmadık şeyi yapar. Falancadan biraz bana menfaati sağlayacak filancadan belki şunu verecek filan diye. Efendim, tamahkarlığından dolayı çok yanlış işleri yapar. Mümin öyle yapmaz. Tamah etmez. Ya bunu böyle yaparsan kardeşim eline çok şeyler geçecek. Hayır, istemem ben. Ben haramdan kazanç istemem. Haramdan menfaat istemem. Ya sana bir yalı alacağız deniz kenarında. Mercedes alacağız son model. Efendim, 500 Mercedes bilmem ne. istemem. Yani haram olduktan sonra, Allah'ın sevmediği yol olduktan sonra mümin ifretlidir. İşte bu da yani böyle cazibeli günahlara, tamahkarlıklara karşı, menfaatlere karşı direnebilmek de imandandır. İman bu demektir. O halde aziz ve muhterem kardeşlerim karşımıza şeytan bazı şeyleri efendim, süsleyerek çıkartırsa ye bunu, iç bunu, yap bunu, gel buraya, işle şunu diye imanlıysak hayır ben yapmam diyebileceğiz diyebilmeliyiz. İmanın gereği budur. Mümin böyle yapar. İstemiyorum der. Ya ne biçim adamsın sen ya? 21. yüzyılda böyle adam olur mu? Ne kadar safsın. Ya herkes balıklama atlıyor böyle şey. Herkes balıklama atlayabilir. Ben müminim. Ben ahirete inanıyorum. Ben haramlardan e, uzak durmağı ahdetmişim. Allah'ın buyrunu tutmağı niyetle Bana helaller yeter. Allah'ın verdiği helaller bana yeter. Haramlara tenezzül etmem bu gazetelerdeki suistimal hortumlama olaylarını filan şey yapınca, okudukça haberleri hayret ediyorum. Adamın biliyorum milyarları var. efendim Yani ömrün sonuna kadar bir kenarda otursa çalışmadan mevcutları ye ye bitiremez. Ama gene de devletin malını çarpıyor. Efendim, usulsüz krediler hortumluyor. Ye babam, ye babam, ye babam. Yani patlayacak yemekten ama... Sül, sülük gibi milletin kanını emmeye yapışmış, emmeye devam ediyor. Patlayıncaya kadar şişmiş, şişmiş, şişmiş. İşte artık böyle ne zaman patlayacak? Cenab-ı Hak cezası ne zaman verecek? Yani aldıklarını yemesi mümkün değil. Mirasçılara kalacak veya gene bir yerden haydan gelen huya gidecek. Ama o haramı yiyor. Mümin öyle yapmaz. Mümin Allah'tan korkar, menfaatli de olsa haramlara, günahlara, herkesin tam ettiği şeylere yanaşmaz. Ve nihayet en yüksek e, durum e, son hadis-i şerif bu sohbetimde e, Deylemi e, i̇bn Necar Rahmetullahi Aleyhi ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, el imanu fi kalbi raculi en yuhibballaha azze ve celle Müminin, mümin adamın gönlünde iman nedir? Aziz ve celil olan, çok izzetli, çok celalli olan, sonsuz izzet, sonsuz celal sahibi olan Allah'ı sevmesidir. Kalbinde adamın, adam da tabii, kadın da, hepsi girer. Buradaki kişi demek, racül adam demek Arapçada ama kişi makamında kullanılıyor. Erkek olsun, kadın olsun. Kalbinden, yani kalpte gönül demek içinden gönlünden aziz ve celil olan Allah'ı efendim seviyorsa işte o mümindir. O sevgi uyanmamışsa efendim iyi mümin değildir. Şimdi siz kendinizi ölçün. Şöyle ölçün az ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler neyi seviyorsunuz? Sevdiğiniz basit, basit şeyleri yazın kağıda. Ee, şeyi seviyorum. Tarçınlı sütlaçı seviyorum. Tavuk göğsünü seviyorum. Efendim, kaymaklı kadayıfı çok seviyorum. Efendim bilmem sıcak günde buzdolabında efendim, soğumuş karpuzu çok seviyorum. Kış gününde sabahleyin sütlü salevi çok seviyorum. Sevdiğiniz şeyleri sıralayın şöyle basitinden yükseğine doğru. Ha hanımımı çok seviyorum. Ha annemi daha çok seviyorum. Babamı daha çok seviyorum filan. Yani İnsanın sevdiği şeylere karşı davranışları bellidir. Yani sevdiği bir şeyi almak ister. Parası olsa efendim hemen gidip alacak. Efendim hemen e, salebi içecek. Hemen efendim karpuzu alacak. Hemen e, baklavayı alacak. Yani alıp elde edip onu, onu yemek ister filan. Arabayı çok seviyor çocuklar. Anne babaya yalvarıyor. Büyüdüm artık ehliyeti aldım. Ne olur bana güzel bir araba BMW olsun efendim şöyle olsun, böyle olsun, spor olsun filan. Yapma evladım, etme evladım, biraz daha şey Yok, çok istiyorum. Yani sevdiği şeyi içinden istiyor insan. Şimdi insanın içinde hakiki iman varsa Allahu Teala hazretlerini sever ama ben size bir toplumu az çok tanıyan, toplumla ilişkiler çok olan bir insan olarak söyleyeyim. Siz de kendinizi yoklayın. Etrafınızdaki insanları yoklayın. Yani bir Efendim, sütlacı bir kaymaklı kadayıfı, bir efendim herhangi bir e, kağıdın üzerine üzerine yazdığınız bir şeyi sevdiğiniz kadar canlı bir şekilde acaba sevginiz Allahu Teala Hazretlerine karşı nasıl? Onu bir ölçün. Ve öyle pek bariz bir şey yoksa ya ben bu sevgiyi utanıyorum yok da demeye ama var da diyecek bir alametini de görmüyorum o zaman utanın. Utanın ki her türlü güzelliğin sahibi olan Allah, her türlü güzelliği yaratan Allah, her türlü kemalata, efendim, güzelliklerin doruğuna en yüksek noktasında, en fazla miktarda sahip olan alemlerin Rabbi Allahu Teala hazretlerini sevememişsiniz. Bu neden oluyor? Tanımamaktan oluyor. Tanımadığı için, görmediği için, düşünmediği için, Ha, o konuda hiç düşünmedim hocam, evet pek çok kimse düşünmediği için efendim sevmiyor. Tabi laf olarak küçük çocuklara en küçükten annesi, babası, anneannesi, babaannesi, efendim, dedesi öğretiyor. Evladım en çok neyi sevmek lazım? İşte, balonu seviyorum, cikleti seviyorum, çikolatayı seviyorum. Yok yok. En çok Allah'ı sevmek lazım. Neyi sevmek lazım? Söyle bakayım. Ben en çok Allah'ı seviyorum. Hah, aferin falan diye öğretiyoruz ama Allah'ı sevmek Hakikaten Allah'ı sevmek insanın kalbine nasıl yerleşecek diye bunun çaresini dede de aramıyor, anne de aramıyor, anneanne de aramıyor. Efendim çokları bu işi bilmiyorlar. Kendilerinin işte kafalarında bir takım e, bilgi kırıntıları var küçüklüğünden belli zamanlardaki hayatının olaylarından. Edindiği bir takım izlenimler var. Onlara göre bir takım zanların içinde ama gerçek ilahi aşkı bulabilmiş değil. Çünkü ilahi aşkı bulan insanın hali belli olur. Aşıkın hali her halinden anlaşılır. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, bakışından anlaşılır. Sesinin e, titremesinden anlaşılır. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin sine yani sahtesine değil, lafına değil, lafına değil kendisine hakikaten sahip olmak kolay bir şey değil. Bunun yolu nedir? Tasavvuftur, zikrullahtır, marifetullah'a erişmektir. Marifetullah'a eren yani Allah'ın bilgisine, Allah'ı yakından tanıma e, seviyesine yükselen insan tanıyınca mutlaka sever. Peygamber Efendimiz'i de tarif ederken sahabe-i kiram diyor ki, Peygamber Efendimiz'i uzaktan gören, e, heybeti karşısında yani Resulullah'u diye üflerdi. Heybetinin altında ezilirdi. Ama birkaç sohbetine devam edip sözünü dinledi mi, mübarek cemaline baktı mı severdi ve o artık aşık olurdu. Yani tanıyınca tanıyınca güzelliği yakından o zaman seviyor, aşık oluyor. Aşkı da çok yüksek noktalara çıkıyor. Allahu Teala de marifetullahı nisbetinde tanıyınca o zaman e, aşkı muhabbeti artıyor. O zaman başka türlü bir insan oluyor. Nasıl bir insan oluyor hocam? Yani şöyle bir bizim bildiğimiz bir misal verebilir misin? İşte Yunus Emre buyur. Herkesin bildiği misal. Okuyun Yunus Emre'nin şiirlerini. Efendim Okuyorsunuz zaten. ilahilerini biliyorsunuz. Görün. Yani beni yaksalar diyor. Küllerimi havaya savursalar diyor. Topraklar e, böyle küllerimin her bir tanesi gene Ya Rabbi ben seni istiyorum Ya Rabbi ben seni istiyorum der diyor. Sevgiye bak. Yani Yunus'un ilahilerindeki sözlerin altında yatan manaya bak. Yunus'un sözlerinin büyüklüğüne bak. Oradan onun Allah sevgisi anlarsın. Yunus tek misal değil bizim mazimizde, bizim medeniyetimizde, bizim irfan tarihimizde milyarlarca misal var böyle Allah'ın sevgisine ulaşmış mübarek evliya Allah zatlar efendim her işi Allah rızası Allah sevgisi için yapan büyük e, evliya Allah efendim hayır yapmışlar hasenat yapmışlar iyilikler yapmışlar mescitler yapmışlar efendim hastaneler yapmışlar Allah rızası için çeşmeler yapmışlar köprüler yapmışlar yani insanlığa insanlardan hayır doa almak için Allah ın rızasını kazanmak için çok büyük hizmetleri olmuş Allah dostlarının, Allah aşıklarının, Allahı sevmeyen insandan da bir hayır gelmiyor, menfaatleresi oluyor, hain oluyor, dönek oluyor, aldatıcı oluyor, palavracı oluyor, kendini beğenmiş oluyor, bir fayda gelmiyor. Eğer aklı varsa insanlığın, efendim hükümetlerin, efendim eğitim teşkilatlarının İnsanlara Allah'ı tanıtmak, sevdirmek yolunda çalışmalı. Allah'ı seven, Allah yolunda güzel işler yapar ve efendim herkese de faydalı olur. Toplumuna faydalı olur, devletine faydalı olur, milletine faydalı olur. Bu dedelerimizin Allah yolunda canlarını vermesi, şehit olması, o büyük kahramanlıklar nasıl oldu? Allah aşkından oldu. Allah rızası için. Allah Allah diye diye cihat etmediler mi? İşte o Allah aşkından oluyor. Şehit olamadıkları zaman siperlerde ağlamadılar mı? Ben niye şehit olamıyorum? Allah bana şehitliği nasip etmeyecek mi diye. İşte bu hakiki imandan oluyor. Demek ki hakiki iman insanın gönlünde Allah sevgisinin e, yerleşmesiymiş. Bunun için ne yapacaksınız? Çok Kur'an okuyacaksınız. E, Evliyaullah'ın hayatlarını ve sözlerini çok okuyacaksınız. Allah'ı çok zikredeceksiniz. Allah'tan isteyeceksiniz. Allah'ın İstediği iyi kul olmak gayret edeceksiniz. Allah'ın istediği iyi işleri yapınca, iyi kul olunca Allah size sevgisini, aşkını, muhabbetini kendisi ihsan edecek. Herkese vermiyor. Mükafat olarak sevdiği işleri yapanlara veriyor. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışın ki Allah size sevgisini ihsan etsin. Hakiki dostları arasına sizleri, bizleri cümlemizi kabul etsin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olalım. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine cümlemizi erdirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Erkât.